Pazarlar, değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programı Polat Doğru arkadaşımla birlikte götürüyoruz ve bir farkında olma yolculuğu esas sizin de dahil olduğunuz beraberce gözlemler yaparak bir farkında olma yolculuğu yaratıyoruz. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Evet, sezonun sonuna geldik. Evet hocam, bugün sezonun son programı. Halacığım, nelerden konuşalım bugün? Valla hocam, biraz da böyle zamanı bulunduğumuz ana göre değerlendirelim diye düşünüyorum. Şimdi bu sezonun son programı, geçtiğimiz hafta karneler verildi. Bazı evet. okullar bu cuma günü karnelerini aldılar ve e, ana babalar, öğrenciler bu, bu karne telaşının içerisindeler. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Ne diyorsunuz hocam? Ana babalar nasıl yaklaşsınlar çocuklarına? Karneyi almış gelmiş çocuk. Yani ne yapsınlar böyle bir durumda? İki seçenek var. Bir her şey gönüllerinden geçtiği gibi olmuş olabilir. Planladıkları gibi olmuş olabilir. Bir diğer seçenekte öyle umulduğu gibi bir sonuç elde etmemiş evet, olabilirler. Evet. Şimdi ben kendime örnek vermek istiyorum Polat'cığım. Eğer benim çocuğum benim gönlümden geçen bir karneyle gelmişse karşıma. Evet. Benim onunla etkileşimim içinde ona kazandıracağım pek bir şey yok. Aslında bu tip zamanlar, etkileşimler çok önemli. O bakımdan bütün samimiyetimle söylüyorum. Keşke gönlümden geçen şekilde gelmese karne. Aha. Ve ben onunla bir sohbet içine girsem. Böylelikle eğitimin gerçek anlamının ne olduğunu hem ben hem o keşfetse beraberce. Eğer bir karne annenin babanın gönlünden geçen şekilde gelmiyorsa hemen karneye bakarak o an içinde ilişki kurmak, iletişim kurmak doğru değil. Değil, değil mi? Sadece bakarsın böyle. Ee, çok şükür bugün de gördük dersin... karneni getirdin, sağ salim okula gittin ve bu karneyle geldin. Ee, biz bununla ilgili oturup konuşuruz. Ama teşekkür ederim. Şöyle bir karne getirdiğin için. Demek. Ve iki gün sonra, üç gün sonra çocukla randevu alarak gelen bakayım şimdi konuşacağım şekilde diyeyim. Ne ee, haber? Bugün saat öğleden sonra beşte Falan. Bir oturup konuşalım. Bir oturalım. Da. Hem çay içelim beraber hem de bir konuşsak nasıl olur şeklinde. Böyle bir sohbete girdiğimizde benim önereceğim yöntem şu. Önce siz evvelden düşünün çocukla ilgili bu süre içerisinde olumlu ne var? Hiç kimseyle kavga etmedi. Sırıfta disiplin sorunu olmadı. Ödevlerini yaptı. Sabahleyen yataktan kalktı. Okuluna gitti. Sabah kahvaltısını yaptı, şu veya bu şekilde her neyse. Onların benim kafamda bir listesini çıkarmak önce derim ki, diyelim ki ee, Mehmet olsun, oğlumun için benim göbek adam. <gülüyor> Mehmetciğim, önce farkında olduğum bazı şeyler var. Olumları söylemem lazım. <gülüyor> Ve bu olumların ben gözden geçireyim. Şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Teşekkür ederim. Helal tamam. olsun. İyiydim bunlar. Benim. Bunlar güzeldi. Şimdi e, notlara baktık. Senin gözünde senin iyi gördüklerin neler bana söyler. Peki Mehmet şöyle baktığın zaman daha iyi olabilecek şeyler var mı? Tabii böyle bir sohbetin temelinde Polat'cığım çocuğa güven duymak yeter. Kesinlikle hocam. Yani çünkü sizin söylediğinizde bir kere o İki günü almak, üstüne düşünmek, hemen tepki vermemek falan onlar da çok zor. Yani hem güven lazım orada hem de gerçekten <gülüyor> hakkı verilmiş bir sevgi lazım hocam. Evet. Yani bu dediğiniz şey çok ciddi yemek meselesi. O iki güne sabretmek, buna anında tepki göstermemek, gönlünden geçenin olmamasına rağmen çocuğa halen o sevgiyi verebiliyor olmak bence çok önemli. Ee, önemli bir kavram kullandım. Bir onu tekrar edeceğim, altını çizeceğim. Hakkı verilmiş bir sevgi. Evet. Ve bir ikinci kavramı takdim edeceğim. Tepkilerle değil, seçimlerle yaşamak. Aa. Ee, bu çok önemli. Ve benim ülkemin temel sorunu bu. <gülüyor> Şimdi ve burada... <gülüyor> ...hadisesi... Ee, ...onu ördekler de yapıyor. yapıyor değil mi? Kediler de yapıyor. Kuşlar da yapıyor. Ve... Hı. İşin şey boyutu da var hocam. Ben o hıdıdı hıdıdı diye giden durumun bir sonuç getirdiğini de düşünmüyorum. Hı. Yani o sadece tepkisini yaşıyor. Hiç yarın ne olacak? Buradan biz bir sonuç çıkartabilecek miyiz? Hı. Bir şey Hı. bir yere ulaşmaya çalışıyor muymuşuz gibi bir durum. Öğrenme ortamı oluşturmaz. Kesinlikle. Çözüm getirmez. Aynen. Onun için benim önerdiğim seçimlerle yaşayan olgun bir insanın tavrı. Doğru. Seçimlerle yaşayan olgun bir insan... Önce der ki öyle bir süreç kuracağım, öyle bir etkileşim kuracağım ki bu bittiği zaman benim çocuğumla, kızımla, oğlumla ilişkim daha güçlenecek. Harika. Birimizi daha anlayacağız, daha seveceğiz. Bu yaşam yolculuğu içerisinde o sorumluluklarını görmeye başlayacak ve benim kendisini koşulsuz olarak sevdiğimi, arkasında durduğumu anlayacak. Çok sağ. Hedef bu olması lazım. Onun için bir, neleri iyi yaptık? Çocuk söyler. Emin ol söyler. İkincisi de, <gülüyor> peki evladım neleri daha iyi yapabilirdik? Onu da söyler. Onun üzerine konuşursunuz. Peki bu sürecin sonunda ne öğrendik? Ne öğrendik? Ve benim önerim, bu birinci soruyla ilgili olarak kapatmak hmm. istiyorum Polat'cığım... İki şeyin altını çizmek. Gayret ve şevk. Gayret ve şevk olduğu sürece yaşam sonuç getirir. Ama bu gayret ve şevk önemsenmez. Sadece sonuç vurgulanırsa, kaç aldın? Niye onu alamadın hadisesi? Halbuki sohbet şu, gayretin var mıydı, şevkin var mıydı? Yoktu. Neden? Konuşalım bu gayret ve şevke oturtmadan bir yere gitmiyor zaten orada. Evet. Ve kaynaktan su kaynamayınca <gülüyor> olmuyor hocam. Sürdürülebilir bir başarı da gelmiyor. Detmesiyle olmuyor. olmuyor, olmuyor. Evet. Yani bu çünkü bu eğitim süreci, okul falan diye baktığınız zaman bu bir senelik bir mesele değil. Evet. Bu yaşamın tümüyle ilgili bir durum. Yani ben mesela bazen öyle şeyler oluyor ki elimi alıyorum bir kitabı herhangi bir konuyla ilgili. Öyle de bazen iddialı da olurum. Her şeyi okurum. Her şey çok değil ama Bazıları var ki büyük bir zevkle, büyük bir keyifle devam ettiriyorum. Bazıları da var ki kurtarın beni buradan değsin geliyor. Yani evet. O konuyla ilgili bir şevkim yok. Ne kadar da gayret göstermek istesem olmuyor. Veremiyorum o gayreti. Evet. Yani ya kafamda niye onu yapmam gerektiğiyle ilgili bir fikir oluşmuyor. Evet. Sadece zorunda olduğum veyahut da gerektiği için yapıyor oluyorum ya da... <gülüyor> Hiçbir şekilde onu gerçekleştirecek bir durum olmuyor ve evet. sizin söylediğiniz kadarıyla da yani zaten bizim kontrolümüzün altında başka hiçbir şey yok. Sorumlu olabileceğimiz, üstüne konuşabileceğimiz, bu, bu ikisinden başka bir şey yok. Sen elinden gelen emeği verdin mi bu iş için? Evet bir tek bu kontrolünde bundan başka bir şey yok bir diğeri de ya bu işi yaparken keyfin var mıydı? Evet. Mutlu muydun? Evet. Seve seve mi yaptın? Zorla mı yaptın? Evet. Çünkü zorla yapılmışsa o emeğin sonsuza dek verilmesi mümkün değil. Evet. Ee, tabii şey de anlıyorum Polat çünkü e, anne baba kendisine böyle davranılmamış. Yani... Elbette. <gülüyor> yo, yo, tabii. Ee, amcası, dayısı, babası annesi şu veya böyle davranmamış. Sınıfta öğretmen böyle davranmamış. Tabii, tabii. Ondan dolayı zaten bu programın önemli altını çizerek söylüyorum. Bir farkına varış yolculuğu. Bunu farkına varalım. Yani sürekli tepkilerle yaşamış bir insan Lan seçimlerle de yaşamak diye bir şey varmış. Müthiş bir şey var hocam. Ee, Diyebildiği anda şu özgürlüğü düşünebiliyor musun? Hocam müthiş bir özgürlük. Şimdi şöyle bir durum var. Siz bir hayat yaşıyorsunuz ve tepkilerle yaşadığınız ama bu sizin hayatınız olmuyor. Evet. Dur bir bakalım bugün karşımıza ne çıkacak biz de ona göre tepki veririz demeye başlıyorsun. Asıl surattısın ben de sana asıl tamam. Selam vermedim ben de sana, <gülüyor> ben de selam, de sana selam vermiyorum. vermiyorum. <gülüyor> Bana öyle mi yaptın ben de sana şimdi böyle yapıyorum. Şimdi bunları dediğiniz zaman önce şunu sormak lazım. Bu hayatın sahibi kim? Sen <gülüyor> sen ne yaparsan ben sana otomatikman aynen öyle <gülüyor> hocam bana böyle yaptılar ben de onlara öyle yaptım yani. e sen mi karar vermiş oldun o zaman bu hayatı nasıl yaşayacağını <gülüyor> e, şimdi çocuğa bu mesajı verdiğiniz zaman da uzun vadede o çocuktan bir şey oluyor. peki şeyi ne yapsınlar hocam Yani burada olası bir başarısızlık halinde gelinen nokta şurası <gülüyor> ciddi bir özgüven zedelenmesi yaşamak da mümkün evet. ana baba baktı evet ya bu, yani bizim çocuğun özgüveni sarsıldı ne yapacak peki böyle bir durumda? Çünkü bu başarısızlığın gerçekten çocuğa da verdiği bir mesaj var. Yani o karne sadece ana baba notları bilsin diye verilmiyor. O karnenin verilmiş olmasının başka bir nedeni daha var. Yaşamda sen iste ya da isteme, kabul et ya da etme. Sık sık sınav yapıyorlar ve bunların sonucuna göre de bir gelecek oluşuyor. Evet. Yani bu nota endekslenelim bilmem ne olalım anlamında değil. Hayatta sınamalar var biz sınanıyoruz. Kesinlikle bu yani, doğru. Yani öyle bir durum yok. Biz lay lay dolanalım ortalıkta hiçbir şey yapılmasın falan filan değil. Bir, bir sürü şey söylenebilir. Bu ülkenin gerçekleri var. Yaşamın gerçekleri var. Ve bazen hakikaten istemediğimiz sonuçlar bizi bir sonrası için girişme konusunda, bir sonrası için uğraşma konusunda geride tutabilir. Ne yapalım? Evet. Buradan <gülüyor> sevgili dostumuz Cihaz Şener'e de bir merhaba diyelim. Hayatımız sınav. Evet, o evet. kavram içerisinde. Evet. Örgünce şunu söyleyeceğim ben. Ben şahsen bir baba olarak çocuklarımın ara sıra başarısız olarak karşıma gelmesini gerçekten isterim. Çünkü e, başarı gibi görülen şeylerin çoğunun uzun vadede başarı olmadığını, göz olduğunu düşünürüm ben. Kısaca şunu söyleyeyim ben. Diyelim ki 3,5-4 yaşında bir kız çocuğu. Anne tabakları ben taşıyacağım diyor. Böyledir. E, ben şey seni verirken sorarım ana babaları. Böyle yapıyorlar. Evet diyorlar. Tamam Şimdi sonuca önem veren kişi der ki... ...hayır, anne taşımak istiyorum, kırarsın evladım. Çocuklar için değil bu, kırarsın. Anne vallahi kırma, Kırarsın, kırarsın bilirime. Dokunma, dokunma. Anne kırma, Kırarsın ben de senin kafanı kırarım. Dokunma, dokunma. Git, git. Çocuk için değil bu, git. Masum gider. Halbuki onun biyolojik programlamasında şu var... ...deneyeceğim, başaracağım ve annem babam başardığımı görecek, gözüme bakacaklar ve ben kendime güven geliştireceğim. Aynen, Kendine aynen. güven geliştirmek istiyorum. Aynen öyle. Şimdi e, farz dedim ki öbür aile diyor ki e, yardım etmek istiyorsun. Evet. Peki taşıyalım. Çok, çok kötü ya. Hatta diyor ki baba ben tabak taşıyorum diyor. Tamam tatlım farkındayım. Buyur. Ve farz dedim ki eli ıslak tabak kaydı düştü. Biri kırıldı. Korktu böyle. Şimdi burada yanlış şey şu ya Doğan Hoca dedi işte tabak taşıttık kırıldı adamın adresini bilsem mektup yazacağım tabağın parasını alacağım adamdan veya da kızım sen de değil kaba sana izin veren de hadi git git artık bir daha da sorma tamam mı böyle bir tavır halbuki şöyle bir yol var çocuğun hizasını göz hizasını canım beni nasıl hissediyorsun Kötü hissediyor tabi. Hatta bazen ağlayabiliyor. Anneme, ben tabak miyim Niye böyle falan. Canım, nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de tabak kırdığım böyle hissettim. Sen tabak kırdın mı? Evet. anne ne yaptı? <gülüyor> Benim annem <gülüyor> ne yaptı? Önemli değil. <gülüyor> Şimdi biz ne yapacağız? Ne oldu tatlım? Tabak kırıldı. Niye? Elimden düştü. Tamam tatlım, bak farkındasın. Neden elinden düştü? Anne elim ıslaktı. Aferin. Bak farkındasın. Peki tatlım. Bunları sonra toplarız. Yapman gerekeni yap. Tavaklaşmaya devam et. Ne yapman lazım? Elimi kurulayacağım. Süper. Bravo. Bravo. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Kızım. Oğlum. Unutma. Hayatta başarısızlık diye bir şey yok. Öğrenme fırsatı var. Hiç unutma. Öğrenme fırsatı var, var. Sen kendin ne yapman gerektiğini öğrendin. Seninle gurur duyuyorum. Yapman gerekeni yap tabağa devam edelim. Ve müthiş bir şey. Müthiş. Müthiş bir şey. Bu çocuk ileride sebat ve azmin kalesi olur abi. Olur hocam. Bırakmaz. Bırakmaz tabii. Bırakmaz. Sohbetimize devam edelim. Tamam hocam. Değerli Ziyanlar sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Evet, Polat Doğru'yla İnsan İnsana programındaki sohbetimize devam ediyoruz. Polat'cığım. Hocam şimdi başarısızlık konusuyla ilgili çok güzel bir örnektir elinizdeki. Yani insan her zaman istediğini yapamıyor ama e, az önce size şey söylediniz. Yani ben isterim çocuğum başarısız olsun, bu bir öğrenme fırsatıdır diye. Peki başarılı olduğu anda da bir öğrenme fırsatı yok mu ortada? Yani ben mesela başarının... Noktasal bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi yakaladık evet ama buradan sonra devam ediyor olması için bizim belli bir düzeyde emeği devam ettiriyor olmamız lazım. Yani bir kere buraya geldik heyo harika oldu gidiyoruz falan diye bir durum yok. Evet. Bugün yakaladım peki öyle bir noktada ne edeceğiz çocuğa? Evet. Yani harika bir karne getirdin <gülüyor> işte sınavdan bilmem ne oldu <gülüyor> ne bileyim spor müsabakasında şöyle oldu böyle oldu falan filan. Şimdi bu çocuk başarılı bu anda verilecek bir ders yok mu? Evet. Bence daha önce konuşmuş olduğumuz neleri iyi yaptık, neleri daha iyi yapabilirdi. Peki ne öğrendik bundan konusu süreçle ilgili bir şey ve mutlaka yer almalı. Başarıda da başarısızlıkta da. Çünkü <gülüyor> um, polat um, bir insan yani insan beyni muhteşem bir muhteşem, tabii potansiyel. Ben başarılı olurum. Dersin ki Doğan hocam bundan daha iyisi yapılmaz. Ama ben bilirim bundan daha iyisi yapılabilir. Ben yapabilirim bundan daha iyisini. Aynen. Eğer herkes beni göklere kaldırırsa böyle ulan derim Ama böyle bitti şeklinde. Ama benim hissedişime önem vermek lazım. Yani en iyisi bu mu sorusunu bana sordukmak lazım. Aynen. Bir e, asistan arkadaş oğlunu <gülüyor> ...bıraktı. O çocuk koltuğa çıkmaya çalışıyor. Ben de... ...26-27 yaşındayım. henüz yani de değilim. Çocuğum falan yok. Ve... E, ...çıkamıyor çocuk. Çıkamıyor çocuk. 1-2-3-4-5-6-7 uğraşıyor. Baba hiç aldırdığı yok. Bir gözü çocukta kitap okuyor. O da asistan doktor öğrencisi. Gittim koltuğun altından tuttum. baba dedim çıkardım. Ve... <gülüyor> ...döndüm baktım. Yani sağlamcası diyecek diye bekliyorum. Niye yaptın dedi. Çıkmaya çalışıyordu. Ben de biliyorum çıkmaya çalış. Sen niye yaptın dedi. Ulan, durdum kaldı. Psikolojiden mezunum. İki yıl asistanlık yapmışım falan. Altı yıllık psikoloji <gülüyor> bilimi var. var. evet Bilgisi var. Ya. Şimdi sonra da dedi sen ne yaptığının farkında mısın dedi. O dedi bak kedi yavrusu gibi yapışmıştı dedi. Çıkacağına inanıyordu dedi. Bırakmayacaktı. Bir saat, iki saat bırakmayacaktı dedi. İnanıyordu çünkü dedi. Ve dedi çıktığı zaman bana bakacaktı dedi. Dönüp bana. Ben ona çıktın diyecektim. Sen onun zaferini çaldın dedi. Üf. Düşündüm. Hiç düşünmediğim bir şey. Ben sonuç vurguluyor O süreç vurgulu. Şimdi düşündüm neden bu benim aklıma gelmedi diye. İçinde yetiştiğim ortam hep sonuç sonuç sonuç Tam vurgulu böyle. başarıya giriyor. Gayret ettin mi? şevkin var mıydı sorusunu pek soran olmadı benim hayatımda. O zamana kadar. Şimdi... Muhtemelen kimsenin hayatında olmamıştır hocam. Yani öyle tahmin ediyorum ki bizim toplum için... Bu, bu ancak şimdi yeni yeni konuşulan bir konu. Bilim sayemizde. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Polat... Aa, bunu şöyle düşündüm. Sonra iki hafta sonra ben de jeton düştü. Dönüp bana bakacaktı. Çıktın diyecektim. Dedim neden? Aferin oğlumu. Aslan oğlum. Çıktı bak. Hey millet dünya bakın bakın... Benim oğlum koltuğa çıktı. <gülüyor> Neden bu değil? <gülüyor> Şöyle baktı. <gülüyor> benim alkışım için değil dedi. Şey o başarının zevki için çıksın. Şimdi burada işte benim üzerine durduğum nokta bu. <gülüyor> yani başarının altında yatanın da gayret ve şevk olduğunu başarısızlığın da altında gayret ve şevk olduğunu bilmeliyiz Aynen öyle. ondan dolayı şu soruyu sormalı. neden gayret iteri kadar gayret etmedim neden pınar eksik kaldı orada kaynaktan gelmedi şevk Aynen. gayret kendini keşfetmek öğrenmek başardım mı daha iyisi de yapabilirim ben Baba, daha iyisi de yapabilirim ben İnanıyorum evladım. Çok güzel. Bu bir yolculuk. Ya çocuk şunu almalı. Yani aile bu durumu önemsiyor ve buna tanıklık ediyor tamam. Ama bundan dolayı seni seviyoruz veya da sevmiyoruz gibi bir vaziyet yok. Ve bunu aldığı zaman çocuk çok daha güçlü bir hale geliyor. Çünkü... Yani yaşamda ne kadar başarı varsa o kadar da başarısızlık var. Evet. İnsanın başına o da geliyor öteki de geliyor ve kontrolün altında olan şeyler de belli. Sen elinden geleni yaptın bu şeyi söylediniz çok iyi oldu hocam. Ee, bazen biz şu konuda biraz zayıf kalıyoruz yani alkışlamaya çok meraklıyız kendi çocuklarımıza. Fakat çok sıradan çok insana özgü şeyler yapıldığında bu alkış geldiğinde... Ben çocukların kendi kapasitelerini aşağıya bile çektiklerini düşünüyorum yani diyor demek ki evet. bu demek ki bu yetiyor bunlara. Evet. Bile. Çok daha iyisini, çok hmm. daha güçlüsünü yapabilecekken e, tamam diyor. Madem bir de, ki polat sözünü kestim, bir de ulan diyor teşebbüs ediyebilir ama bu sefer bu alışı gelmeyecek öyle. bırak aynen abi öyle. kalsın diye. Tabi Halbuki bıraksalar ben bir daha teşebbüs ederim belki aynen. daha iyisini yapabilirim diye. Hocam başarısızlıktan korkan adamın gideceği yer bellidir. Yani, yani Bellidir. Daha fazla öteye gitmeyecektir. Çok garantici. Bizim toplumun bu anlamda bence biraz kendiyle ilgili bir değerlendirme sürecine girmesi lazım. Yani garantiyi hedeflerseniz evet başarırsınız ama hiçbir zaman gerçek anlamda büyük bir şey elde etmek mümkün olmaz öyle evet. bir durumda. İleriki sezonda senle ben bir konuyu konuşalım istersen not alalım kafamızda sonuç vurgulu olma. yaşamla süreç, süreç vurgulu, vurgulu yaşam arasındaki fark nedir ve burada bir gözlem yapmak istiyorum bu futbol dünyasındaki olaylara baktığımız zaman sporun o süreci içerisinde insanın öğrenebileceği çok Aynen, şey var ço disiplin, sorumluluk kendini geliştirme Biz dürüst bilinci. olma, hakaniyet ekip bilinci bütün bunlar güme gidiyor. Hepsi güme gidiyor bizim takım yenildi mi yıkarım ben bütün stadyumu <gülüyor> ee, arabaları deviririm, ateşe veririm, şunu yaparım, bunu yaparım meselesi bence çok önemli bir kültürel e, bakış tarzındaki hastalığı gösteriyor diye düşünüyorum. Bunu bir el alalım. Tamam hocam. Peki, yaz tatili geliyor. Genç arkadaşlarına ne öneriyorsunuz hocam? Bu zaman nasıl geçirirsin? Yani ben kendime yatırım yapmak istiyorum, kendimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum diyen bir genç arkadaşlara ne önerirsiniz hocam? Ee, Okul yok, o yok, evet. bu yok. Daha bol zaman var. Evet. Oh, önce Tabii <gülüyor> bir kere yani. farkına var. Hatırlıyor musun? Benim değerli meslektaşım Kadir. Tabii Kadir Hoca. Evet, evet hoca. Buraya geldiğinde, Hı -hı. Kadir Özer geldiğinde o soruyu sormuştum. Dedim ki, bu kadar yıl... Bu birikimle bu o yaşına dönseydin. Yaşlandım, bu kadar yakışıklı oldum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Ee, geri den sana o gençlik yıllarına çünkü Aha. onun öğrenciliğini biliyorum. Oh, Etkileşimimiz içerisindeydi. Neyi farklı yapardın? Hatırlıyorsun sen de dediye evet, şeydi evet. daha çok eylem içinde olurdum dedi. Doğru. Yapardım dedi. Hani <gülüyor> yaşlarda ah bu gençlik bir daha gelmeyecek gençliğinizi yaşayın gençliğinizi yaşayın dedikleri de bu oluyor herhalde. Aynen. Hakikaten ben de derim ki içinizden gelen enerji. O coşku. Kampa mı gitmek istiyorsunuz? Dağ yürüyüşüm yapmak istiyorsunuz? Deniz yelkeni yapmak istiyorsunuz? Onu deniz sörfü <gülüyor> mü diyorlar ona? Evet, hocam. <gülüyor> Ondan sonra... Ulan... Kız beni seviyor mu sevmiyor mu? Oğlan bakıyor mu bakmıyor mu? Utanıyorum ama bir şiir yazıp göndermek istiyorum mu demek istiyorsunuz? Eylem içine girin. Bu eylem içerisinde... Tek önemli olan şey, gözlemleyen bilincinizi uyanık tutun. Bu eylem içerisinde kendinizle, yaşamla, ilişkiyle ilgili çok şey öğreneceksiniz. Ben şahsen, şimdiki bilincim içinde, yeniden 20'li yaşlarda olsam, farklı bir ortama gitmeye düşünüyorum. Dili, kültürü çok farklı. Yani sudan çıkmış balık gibi hissedeceğim ortamlara gitmek isterim. Böylelikle zorluk çekerim ama kendi kültürümün ne olduğunu, kim olduğunu ve yetkili dünyalar olduğunu keşfetmeye başlarım. Hocam ben çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde yani daha evvelden tanıştığım bir üniversite öğrencisi arkadaşla karşılaştım. Bir 3-4 aylık e, yurt dışı deneyiminden sonra böyle bir yaz döneminde gitti. Haziran falan gibi gitti. Eylül sonu Ekim başı gibi döndü. Ya... ...o kadar ciddi bir oturma... ...o kadar büyük bir fark olmuş ki... Kaç yaşındaydı? Yani 20-21'li yaşlarında... ...üniversite 3. sınıf öğrencisi... ...falan bu arkadaş hocam... ...daha önceden de çok aklı başında... ...şeyler söylediğini falan görüyordum ama... ...hakikaten o sürenin içerisinde... ...oturmuş, her şey yerli yerine oturmuş... Öf, ...anlam verme sistemi... ...hayata bakışla ilgili bir sürü şey... ...yenilenmiş, tazelenmiş ve... ...orada görüyorum yani... ...işte şimdi bu arkadaş gerçek anlamda bir genç oldu yani var olduğu o biriktirdiği her şeyi yaşamaya başladı kendi yaşantısı içerisinde ben %100 katılıyorum bu, bunun tabi bir emeği var bunun bir ekonomik boyutu var falan filan ama hakikaten değdiğini düşünüyorum evet. ve Polat düşün bu arkadaş için öncesi ve sonrası diye böyle ne? çok büyük fark var hocam evet. yani büyük. öncesinde kiminle evlenecekti Öncesinde hangi mesleği seçecekti, öncesinde kimlerle dost olacaktı, öncesinde tepkisel mi yoksa seçimlerle mi yaşayacaktı sorularının cevabını bir de o sonrasındaki insan olarak düşündüğünde ne kadar önemli bir Çok fark. Çok büyük fark var hocam. Çok büyük fark var ve bu anlamda da ana babaların destek olmasında fayda var diye düşünüyorum. Şeyi de evet. göz önünde bulundurmak lazım. yani Öğrenmenin tek yolu mesela bize hep yaz tatilinde şunu önerilerdi okuyarak geçirin okuyarak geçirin zamanınızı diye ve bununla ilgili hatta kaç kitap okudun şunlar okunacak bunlar okunacak falan diye de liste yapılırdı. Ben tahmin ediyorum birçok insan bu yüzden okumaktan soğudu. Evet. Yani hiçbir şevk olmadan sadece buyurulduğu için bunlar yapılmak zorunda oldu oysa ki. Bu dönem zamanlama olarak var olanı deneyebileceği, var olanı yerinde uygulamaya alabileceği bir dönem. Evet. Sadece teorik birikim yapacağı falan bir dönem değil. Ona bir fırsat vermek lazım ve bence bununla ilgili en iyi sistemlerden biri de aslında bizim toplumumuzda yaşardı eskiden. Yaz döneminde çocuklar bölgede bilindik, tanındık, esnafların yanında iyi kötü bir iş yapmaya başlarlardı. Doğru. Bunun için hakikaten bir sistem vardı. Yani ben kendi çocukluğum için düşünüyorum. Ben dedemin lokantasında kapıda oturdum, garsonluk yaptım, içeriye müşteri davet ettim, masa temizledim, masa temizledim bulaşık yıkadım, yemek servisi yaptım. Ha. Bunları dükkan sahibinin torunu olarak yaptım. Elbette ki beni çok hırpalamadılar. Ben oranın bir çalışanı gibi yapmadım bunları <Gülüyor> ama hepsini yapmam için imkan yaratıldı ve biraz daha büyüdüğüm zaman işte yabancı dil falan filan öğrendim. E, Turizm Information Bürosunda, Turizm Danışma Bürosunda çalıştım ben. Yani bunu bilmiyordum ben. Birkaç yıldır. <gülüyor> <yansıda, gülüyor> evet. Türkiye'ye gelen evet. turistlerin işte o broşür aldıkları, adres sordukları, bilmem nereye nasıl giderim, ne yaparım, ne ederim diye sordukları yerlerden biriydi ve o da müthiş bir deneyimdi. Kesinlikle. Ben şahsen anne babalara mümkünse güvendikleri karakter sahibi bir esnafın yanında. Bu terzi olur, bu dükkancı olur, bu bakkal olur. Her neyse çocuklarının butik sahibi olur. Yazın zaman geçirmeleri fırsatı varsa sorumluluk öğrenmesi, insan ilişkilerinin önemi. Mesela sen lokantada çalışırken birisi, "Hey, bir su getir." delikanlı kaldı. Koştur bakayım, bir su getir der. Getirmezsen de suyu getir dedi sana der. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Onu duymuş olmanın bir sorumluluğu var. Tabii. Ne kadar önemli. O sorumluluk hadisesi. Evet. Polat'cığım sohbet güzel gidiyor. Güzel gidiyor hocam. Bir, bir ara, ara verelim. Verelim. verelim değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Evet. Değerli izleyenler sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bu birilerinin yanına gidip çalışma, orada diğer insanlarla baş başa olma ve kendi başına bir şey üretiyor olma bence çok anlamlı, çok önemli Hele bir de böyle komik de olsa bunun karşılığında bir ücret alabilirlerse ben herkes için çok iyi bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani çünkü yaşamla temas içerisinde olunabilecek yer orası. Ee, bir de böyle karakterli düzgün bir insanın yanındaysa model ilişkileri de görme şansı olabilir. Ben ee, orta okul birdeyken Hizar'da sandık çaktım. Bir genç. Ondan sonra o ee... Okul başlayınca evde eski bir kutu, fotoğraf makinesi buldum. <gülüyor> Abimler, Şahin abimle beraber oturduk, baktık falan. Film aldık, Aa, çekiyoruz, evet. okula götürdüm, parayla fotoğraf çektim, geliştirdik, verdik öyle. <gülüyor> sonra okulun kooperatifi vardı, kurabiye satıyorlar. Ee, ben gittim dedim, bu kurabiyeleri ben yapsam. <gülüyor> Ondan sonra olur dediler, okul. Ee, öğrendim işte karbonatı koyması bilmem ne olması fırında pişirilmesi şusu busu falan kurabiye bana 3 kuruşa mal oluyordu ben onlara 5 kuruş satıyordu. satıyordum az para değildi az para yani değil hocam. günde 100 kurabiye falan satılıyordu 200 Müthiş. kuruş çok güzel paraydı Müthiş evet çok güzel paraydı <gülüyor> ve sonradan bizim orada çerçilik derler Aha. eşeğin üzerine şey korsun Aha. işte cıncık boncuk şu evet, bu evet, falan evet. filan ...civardaki köylere gidersin... ...çerçi... ...çerçi <gülüyor> diye... ...parası olmayan buğday verir... arpa verir, mısır verir... ...ondan sonra üzüm, kuru üzüm falan... ...parası olan şöyle... ...ve çok kazık yedim... <gülüyor> <gülüyor> ...ama... <gülüyor> e, ...netice itibariyle... ...ben yaşamla ilgili... ...o kadar çok zenginleştim ki... E, ondan dolayı mesela işte eşeklere karşı muhabbetim gelişti. Bizim eşekledim en yakın dostum oldu. O güneş vururdu. Yazın güneşi böyle. yazın devam edersin falan. Fakat bakıyorum diyorlar ki işte sizin seminer verişiniz, sizin kitap yazısınız sizin şuyunuz, sizin buyunuz. Bunlarla ilişkisi var. Hocam ilişkisi olmaz olur mu ya? İlişkisi olmaz olur mu? Ben bütün bunların Şimdi eğitim çok önemli. Eğitimin beraberinde getirdiği bir dünya donanım var. Fakat bunların hayatta karşılığını bulabilmesi için kişinin bazı özelliklerini geliştirmiş olması lazım. Evet. İkisi bir araya geldiği zaman zaten bir şey oluyor. Yani size şunu öğretmeyecekler, kapıdan giren birine hoş geldin demesini, gözünün içerisine bakabilmeyi, duyduğunuz lafın sorumluluğunu almayı, bir şeyi yüklemeyi, onu götürmeyi ama o gün onunla çalışırken onun suyunun da önemli konulardan birisi olduğunu, sandık çakarken neye dikkat edeceğiniz bunların hiçbirini öğretmezler. Yani evet. bu, bu ancak ailenin ortam sağlaması halinde olabilecek bir şey. Evet ve bunların sonucunda ben ne öğrendim diye düşündüğümde bir, ilk şey... Yaşamda değişik durumlar olabilir. Ama ben bir yolunu bulur... ...yaşamaya devam ederim. Aynen. İkincisi kazık atan da canım... ...o da bir insan. O durumlarda kazık atar... ...başka bir durumda elinden gelen iyiliği yapmaya çalışır. Onları da yaşadım. Ondan dolayı bakıyorsun yani bir insanı... pat diye yargılamamak lazım kendine özgü. Üçüncüsü de... ...yaşam o kadar çok cepheli ki... ...her an için her şey olabilir. Ve... Güveneceğin bir tek insan var O, o da, da kendisin Onun için kendine merhaba demek lazım Aynen öyle Hocam sezonu bitiriyoruz Polatcığım bu sezon seninle çok zevkli oldu Önce sana teşekkür Sağ ol, ediyorum canım. ben teşekkür ederim ee, Değişik zamanlarda bizim karşılayan Görüşen Aha. kişiler oluyor böyle Bize teşekkür ediyorlar Seyrettiğiniz için geri bildirim verdiğiniz için Size teşekkür ediyoruz Ve önümüzdeki yıl Yine birlikte, birlikte olmayı, olmak dileğiyle hocam. Dileğiyle Buradaki bütün dayı. arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz hocam. Onların da çok büyük bir emeği var bu programın üstünde. Evet, burada e, kuruma, çalışanlara, ara sıra bize e, böyle şakalı e, <gülüyor> göndermeler yapan kamerama arkadaşlara direktörümüzü hepsine teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Hoşçakalın.